Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hazrı Muhammed Aleyhisselatü'nün doğumu ve özelliği. Dünyaya ne kadar peygamber geldiği sayıları kesin bilinmiyor. <gülüyor> Ribahetlere göre yüz yirmi bin geçiyor. İlki Adem Aleyhisselam, babamız, dedemiz, sonu da Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, son Peygamber'de. Son peygamberin diğerlerinden farklı özellikleri var. Ne bunlar? Önceki peygamberler sadece bir topluma, kabile gönderilirdi bir kabileye, bir topluma peygamber gelirdi. Bir tek kabile kalmadı ki onlara peygamber gelmesin. Dün her tarafında, her tarafına pevlem onların içine birini peygamber gönderdi. Bu peygamberler yalnız gönderildiği kabile halkını Yeni davet Onun da görevi buydu. Öldüğü zaman görev biterdi. Ara başı başka peygamber gelir. O davete devam ederdi. Fakat Peygamber'in sınavı e gelince terine, Peygamber'imiz bütün insanlara gönderilen son peygamber. Bütün insanlara gönderilen Mevlam buyuruyor, kâfeden lînâsî fâle. İnsanlara gönderilen son peygamber. Yani ırkı, rengi, dini ne olursa olsun, hangi katada doğası da olsun, hatta inancı da önce ne olursa olsun, bütün insanlara gönderilen peygamber son peygamberdir. Böyle olunca da, kim inanmazsa peygamberimize peygamber diyene, onun imanı Allah katında geçerli olmuyor. Derde. İnanmazsa gerekiyor. Buraya Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam ''Evri halakallahu nuriye.'' Allah önce benim durum yarattığı buyuruyor. Evrime me halakallahu nuriye.'' Buradaki ye çekiliyor mütekellim bir asleniyor buna. Yani buyuruyor, Allah önce benim durumu yarattığı buyuruyor. <gülüyor> Daha iyi bir şey yokken, Mevlam, Peygamberimizin nurunu yarattığı. İncir çekirdeğinden Mevlam, incir ağacını yaratıyor. Yani gerçekten çok ilginç belli. İncirin çekirdeği, küçücük bir şey böyle. İncirler çekilden tamamından değil. O yarılıyor. İçten bir öz var. Özle Mevlam inci ağacı yaratıyor. Tehrikler'in nurunda da Mevlam bu alemi yarattı. Gökler, yerler, arş, meş, madde ve maddesi alemler. Bunlar alemi, olarak yarattı Mevlam böyle. Yani her şeyin astığı bir gamizin nuru, ona yaratıldı. Sonra tabi asıl amaç insan. Asıl o insan, şimdi insana alem musakkar deniliyor insana. Alemin musakkar, musakkar sagirin ismi buluyor. Yani alemin küçütülmüş bir şekli insandır. Melekler, ruhsal varlıklar, onların maddi ilgili maddelerin var. Hayvanlar, maddiyat hayvanlar, maddi hayvanlar, onlar ruh konularında. onların da. İnsanda hem ruh var, hem beden var insanda. Aslı amaç, yani bu alemlerin özü, meyvesi, Peygamberimizin yardımcısı ve insanlar. İnsanlar. Rabbim önce yer yarattığı gökleri yerlere yarattı Mevlam. Sonra dünyayı Mevlamız düzenledi. İnsan akşam kuşlara göre dünyanın dünyada böyle. Önce cinler yaratıldı. Cinler dünyada yaratıldı. Önce cinler. Ayarında yokken dünyada cinler yaratıldı. Melekler hariçte onlar ruhsa balıklar. Neden acaba? o zamanki dünyada bitki olmazdı. Ateş gibi dünya korku parçası yaktım. Mevlam ısıdan ateşten cinleri yarattı. Cinler. Yalnız Dünya onlar vardı. Cinler vardı. Yalnız dünyada cin mezarlı yok ama dünyada. Hala var cinler. Yaşıyorlar, görüyorlar Ama dünyada cin mezarlığı yok. Neden yok? Cinler ısıdan yaratıldı. Yani bir enerji. Isı enerji anlamaya geliyor. Onu yaratır cinler. Cinler öldüğü zaman hemen böyle havada kalbı gider onlar. Yani insan gibi böyle yavaş yavaş sürüp devam et cinlerde. Cin öldüğü anda tabi Müslümansa onlar Müslümanları var. Dinsleri onların var. Müslümansa onu diğer içine yıkarlar. Namazı kılarlar. Onu bir yere bırakırlar. Hemen anında böyle dağlı gider. Yani havaya gaz şeklinde dönüştük giderini düşünler böyle. Sonra da Mevlam dünyayı düzenledi. Yaşam koşullarına göre insana bitkilerin yer kabuğu denen kısmı soğutuldu. Böyle anlamda böyle. Altı, ateş gene böyle. Altı. Ateş gene soğutuldu. Önce bitkiler. Neden? E, i̇nsan önce altyapısı gerekiyor. İnsan yaratılsın, ne yiyecek insan? Bir e, bitkiler yaratıldı. Bu tekamül değil. Ama Mevlam'ın kurduğu kural düzen bu böyle. Yani yavaşça olgunlaşma değil kendi kendine böyle. Önce altyapı gerekiyor. Tekamül değil, de altyapı bu böyle. Önce İtre yaratıldı. Sonra hayvan türleri yaratıldı. Hayvanlar ve bitkiler tabi gıda olmuş oluyor. Sonra sıra geldi insana. İnsan nedir? İnsan olmazsa cennet anlamı kalmaz. Cennet anlamı kalmaz. Melek ne yapsın cenneti? Melek ne cenneti? Ruh. Melek bir şey yemezler, içmezler. Havayı solumazlar. Ona da elektrik bir şey yok meleklerde. Bunun için, yani melekler için, cennete bir, cennet bir melekler için böyle. Ve yani hayvanlar da cennete girmeyecekler. Onu ahireti yok hayvanlarında. Onlar düğün yiyatı hayvanlarda. Ne kalıyor geriye? İnsan. İnsan, gene adayı insan. O bizim cennet haşa boş rahatım muhteremler. Cennet atmadı böyle. Ama her insan mı? Tabii giremiyor. Keni girmiyor ama. Ve gelin çağırın evlem. Darüsselam. Vallahi gitti bile Darüsselam'a. Vallahi gitti uyla Darüsselam. Allah davet ediyor gelin diyor. Davet ediyor. Ama ne oluyor bazıları cennete gitmiyor. Hem de gitmeyeceğine teklif edici. Şimdi ilk insan tabi Adem Aleyhisselam babamız, dedemiz. ilk insan. O yaratıldı. Her şeyin ilki var. Her şeyin ama. Her varlığı ilki var. Madde aleminde. Melekleri değil. melek hemen bir emin yaratıyor melekleri yaratıyor. İlk bilki. ilk hayvanın ilk kral bunlarında. Adem babamızın da yaratılması toprak maddelerinden tabi. Bilkir hayvanlar gibi. Elementler de yani. melekleri Allah emir verdi. Gerekli elementleri topladır melekler. İnsan beden gerekli element topladılar. Bunlar Mekke ile hayvanları getirdiler. Orada <gülüyor> Cennetten gelen su ile yoruldu bu toprak. Yani insanın hırkatında, insanın bu, yani çamurunda, insanın çamurunda demek ki dünya toprağı ile cennetin suyu bir araya geldi. Cennet suyu ile o toprak yoruldu. Mekke ile Tayyip arasında. Üç tane kırk yıl dönemi geçti dönemden mi? Önce çamur halde, kara çamur oldu, özledi. Sonra kuruma başladı. Ve bütün organları gelişti. Ama kupkuru çamur böyle. Bela mı yürüyor? Kelpahar. Kelpahar. E, Tuhafata yapılan testçileri gibi yani onlar gibi böyle oldu böyle. İşçi boş, midesi boş böyle. Beyin, ciğerler hepsi organlara geldi. Ama kuru bir toprak halinekenisi. Ölümle ruh verildi, mecruh verildi lan buna. Bu ilahi sır. Allah'a bir sır bu böyle buna. Bu bilinmeyen bir şey bu. Ve ölüm ruh verdiği anda, verildiği anda önce ruh beynine gitti. Beyne gitti. Gözleri görmeye başladı. Adamımız çok uzun boylu ama Sus yatıyor yerde uzun boyu önce gözüne ruhu geldi gözü gördü kendine baktı tabi başını gözünü göremiyor bedenini gördü bu bir toprak üzerinde böyle yavaş ruh bütün bedenini sardı ayağına gelince ayağa kalktı önce bir aksırdı elhamdülillah dedi o ilk sözü bir sesi bu İş oldu elhamdülillah. "Hülikemülem ya Adem seni bu iş yarattım. Hamd etmek yarattım böyle." Mevlam Adem babamızın alnına bir nur koydu, nur alnına. O peygamberin nuru dedim hatta, nur böyle. O nur görülen bir şekilde Adem'in alnında parlıyordu. Tabi şeyi saçan ruhsal zevk saçan öyle male bir nurdu bu alnında. Ve emmerdi meleklere buna secci yapmaları için aslında secde Adem değil ve nurunuydu aslında o secde. Yani saygı anlamına geliyor bu. Abi adem babamız oradan önceye götürüldü cennette kalması gerekiyordu biraz. Neden? Bilinç altına, bütün genlerine yani güzel işlemesi için. Yani ürsi olarak, ürsi olarak evladın yansıması için cennette kalması gerekiyordu. Orada cennette adamımız kaldı orada. Hasava yaratıldı orada. Cennette bir zaman olmadığı için Tam bilinmiyor ama dünya yılı ile binlik kadar kaldı öyle bir tahmin ediliyor. Ama bin yıl arada cennette bir sahne diye bir cennete var. o güzelin cennet karşını taktırdı. Bundan dolayı her insanın şimdi bilinçaltında, altında, cennetin cennetin güzeli herkesde var, herkes mutlu İnanmayan da ata işte da kim olsa olsun, çok kötü bir şey gördü mü, ne diyor? Cennet gibi diyor, cennet gibi diyor böyle. Yani cennet, güzelliklerin simgesi olmuş oluyor böyle. Yine herkes biliyor ki, kötü bir şey görünce ne deniyor? Cehennem gibi, Hem cenneme döndü. Mesela bir bomba başı oluyor, cenneme dönüşü böyle diyor böyle. Demek ki Adem cennette kalma hikmeti bir buydu böyle böyle. Hep hata edecek, şu olacak, hep buna seyretler bunda. Yoksa öyle olmazsa, iki insanı cennette, erkek dışı. Adem Havan'a oldu Onun mi yattığı cennet? Hem sekiz cennet ve böyle. Dünya'ya indi tabi Adem'in babamız Havan'a beraber. Önce bunlar ayrı birbirlerinden... Bir hasret çekme. Kocaman dünya. İki insan var. Bir Hindistan'ın güneyinde Sri Lanka'da, bugün yüzyıl Sri denen yerde bir ciddi. Derken bunların afol günahları bir geldiler. Mevla'nın bunu tatlattı. Eğlendiler bunlar tabi. Onların nikahını yani Rabb'i affetmiş oldu yani böyle. Rabbim helalsiniz dedi, helaldi böyle. Havvanemiz on 19 defa doğum yaptı. Dünyada 19 defa doğum yaptı. Her doğumda çift, çift doğurdu. Bir erkek bir dışı doğurdu böyle. Hiç bunların biri boş değil böyle. Yani Rabbimiz, Mevlamız her şey üzerine egemen hakim öyle. İrade Allah'a Celle'ye ait var. Son doğumu 20'li doğumunda tek doğurdu. Erkek doğurdu. Neden? Bunun tabi çok hikmetleri var. Araştırılır bunlar. İkisini söyleyeyim şurada. Bir şu oldu. Erkeği dengesi bozuldu. Bozuldu. Kabil Habil'i öldürünce Habi ha, öldürünce erkek eksildi. Denge bozulmuştu. Bu için işte son doğumu erkek oldu. Denge sağlamlandı. 19 19, 19 kadın kaldı, kız kaldı. Geri de bu son doğumundan peygamberin ondan geleceği için o tek oldu. onu eşi olmadı böyle. Bu son Hamile kalır hava anamız, Peygamber'in Nuru, Adem-i idi. alnındaydı. hazret da, son görüşümünde, yatışlarında, Nur, Adem'in Nuru, hazret annemizin alnına geçti. hazret bir baktı eşi havaya, Havva senin alnına bir şey parlıyor böyle. Obaltı seni kınura gitmişti de böyle, da böyle fark etter bunları. Ve nur ilk olarak kadına geçti. Kim doğdu? Erkek. olduğunu koydan Şiit. O günkü diline, tabi, o gün dile göre bu Peygamber olacak oldu. Ve bildi ki babamız Peygamber onun listesinden gelecek. Adam babamız Peygamber işte biliyor. Hatta e, tövbe ederken yıllarca göz döktü, ağladı. Şimdi şöyle dedi, ''Ya Rabbi, cennete gezerken Muhammed diye bir kelam yazı gördüm, Nur'dan. Çok büyük ama Nur'dan, dağ gibi. Kim duruyor ya Rabbi?'' Gördüm beylem, ''O senin nesnen gelecek, son peygamberim. Allah'ım dedi.'' Onun hürmeti af mi affedin böyle. Ve af oldu. Şimdi işte Aleyhisselam'ın alman nur geldi emaneten. Nur kimin alnında ise onun fatih yaşantısı oluyordu. Onun böyle. Yani Peygamberimizin onun üzerinde bir ezeli bir ticillat üzerine vardı. Fakat yaşantısı oluyor böyle. Sonra tabii bu nur ne yaptı? Çil Aleyhisselam'dan İrit Aleyhisselam'a. Ama arada vastay böyle. Daha çok aileler böyle. Ama en temiz ailelerle böyle. Yani ahlakları güzel, inançları güzel. En temiz ile vastasıyla Çil Aleyhisselam'a. Ondan Nuh Aleyhisselam'a. Arada tabi çok neştiler var. Sonra İbrahim Aleyhisselam'a. İbrahim Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın Aleyhisselam dedesi olmuş oluyor muhtemelenler. i̇sm İbrahim Aleyhisselam'a kadar peygamberden peygambere değil de arada peygamber olmayanların da eşlenme suretiyle, vasıtasıyla bunlara kadar geldi. Hadi İbrahim Aleyhisselam'da i̇sm Aleyhisselam'a önce Hacer denen validemize, hanıma, kadına, İsmail Aleyhisselam doğunca dur. İsmail Aleyhisselam'a intikal etti. Hiçbir zerre boşluğuna hareket edemez. Emiber de İbrahim Aleyhisselam'a al yeni doğan oğlun İsmail'i, annesi Hacer'i al, şuran yere götür, çöle. Mekke'nin bulunduğu yer. O zaman ne Mekke'de bir şey var, ne Kabe var. Çöl böyle, su da yok, kuyu da yok. Hiçbir yaşamıyordu böyle. Tabi o anda biraz zor oldu adam İbrahim Mahallesi Hazretleri'ne. Çok sevdiği eşini Hazreti Hacer. Oğluna dayamıyor zaten üst yavrusuna, grot ellerinde. Abunu götür oraya. Hikmet tabi var bunların tabi ki. Çünkü 15'sinden peygamber gelecek, Mekke'de gelecek. Mekke'ye Memlüketin annesi Kabe Kabede her şeyin kalbidir. <gülüyor> Nur İsmail aleyhisselam'a geçti, Mekke'ye tabu konafta girmeyeceğim. İşte mevlam onlara zencef suyunu verdi, kuyusunu verdi. O kuyunun orada gelme açılmasıyla kuşlar geldiler. Erken Yemen'e gelen bir kabile, Cürim kabilesi, onlar buraya yerleştiler çatıla kuruldu kerpiş kesildi taşerleri yapıldı oraya erkek kadın, çocuk derken orası şenlendi orası da şimdi İsmail Aleyhisselam artık ergen şahına geldi delikanlı oldu delikanlı oldu ama alnında Peygamber Nur'u olduğu için çok farklı bir insan aldı. ay gibi parlıyor alnında Yüzü o kadar güzel ki, o kadar güzel. Ne kadar kız varsa cürüm kabilesinde her bir sıra sıraya giriyorlar. <gülüyor> Yalvarıyorlar. İsmail ne olur beni al derden. Böyle. Al derden. Tabi Allah'ın takdiriyle, hazret Hacer validemizin de isteğiyle bir kızı evlendi orada. O dönemde evlenmek çok kolay. Anlaştılar mı? Tamam. Hemen özel bir daire yok açmak muhtemelen böyle. Takı, altın, şunlar bunlar. Yok. Kanepe, koltuk, yatak-ı takı mı? Yok bunlar muhtemelen böyle. varsa böyle hemen yatacak bir yere yatacak bir yere böyle. Kerpiçten küçük bir oda. Hiçbir bir şey o kadar basit eğilmek böyle. İsmail evlendi. Evlendi ama onunla evlendi. Çocuğu da ondan. Nur da İsmail Aleyhisselam anında ama gene. Geçmedi hanıma. Babacığım İbam Aleyhisselam bunlar ziyarete geldi. Bebeğiyle Filistin'de El Halil kasabasında yaşıyordu. El Halil ile onun ismi Onu yaşıyordu. oradan Mekke'ye geldi. Şöyler aşağıya geldi. <gülüyor> Rabbimin takdiri İsmail Aleyhisselam'ı görüştürmeyecek hasta çekici bir, kodri peygamberlik yani çok peygamber yükü ağır imtiar peygamberliği İsmail Aleyhisselam İsmail İsmail seçlendi, hanımı çıktı kim o ama sert böyle surat asık İsmail yok mevde. yok nereye gitti hava gitti seninle şey olursun Hanım oluyor. Çok bir şey konuşuyor. Nasıl geçeceğimiz? Hep şikayetli böyle. Kur'an da şikayet etti. Bakı İbrahim bak, peygamber biliyor ki oğul İsmail'den ondur bir kadına geçecek. İsmail Aras, o kadın peygamberimizin büyük dinlesi olacak yani böyle. Nura rayık olacak. Bakı ki o kadın o kadın Nuru u Muhammedi'ye layık değil. Dedi ki şimdi o gelin ne yani? İsmail eve gelince ona benim selamımı söyle. Kimsin sen? O bilir. Benim selamımı söyle. Evini beğendim. Evi çok güzel. Yalnız evin eşiğini beğenmedim. Eşiği mi değişsin Kadın baktı şu ya. buna biri bu eşik orası ile verdi. Ama veremedi. İsmail Aleyhisselam haşımız eve geldi, ova gitmiş. Tabi Mekke mükeremede hekim Bekin yok böyle. Yok öyle bir şey içerisinde. Avcılık, demelere başlığında bunlar var, bunları geçiniyorlar. Dağ eve yaklaştı, babasının, nurunun fark etti böyle. Onun kalmış oldu, ruhsana hal böyle. İçeri şey girdi hanımlar. Bugün kim bu, geldi, buraya geldi? Kim geldi? Ne bileyim bir, bir yaş buna biri geldi. Ne dedi sana? İşte şunu şunu sordu. Böyle dedim bu şekilde. Sonra var mı vasiyeti? Ne bileyim dedi ya. Işte, iyi beğenmiş de. İçki vermemiş. Onu değişsin dedi böyle. İçki sersiyendi bana. O zaman bu istemiş dedi. Onda da helalaştılar. Onlar işte onu boşak oldu. İkinci elini yaptı. Yine aynı olay tekrar ettik ikinci eline böyle. Aynı oda önce. Yine onda İsmail'e dan boştu. Üçüncü evliliğinde yine bir amsterdam geldi. Yine oğlu yok ama. Sen de yukarı yani çıldı geliyor. Yine oğlu yok. İsmail İsmail şan çıktı. Bu refem budur tanımıyor ama onun temiz kız hanım gönlü ruhu sevdi onları. Yani bir insanın gönlü Allah'a meyliyse, İslam'a dine meyliyse o yoluna sever o gönül böyle. Sordu tebana da "Kimsin sen işte iman hanımıyım. Nasılsın? O hep iyilik şarttı bu şekilde. Aman ne olur içeri gel. Israr etti. Kızım bana izin yok işe girmeme böyle, böyle. Ben buradan döneceğim şimdi böyle de böyle. O zaman da hemen bana süt getirdi. Varmış. Et kuru kuruduğum et. Onları getirdi. Su getirdi. ayaklarını elini su döktü, yıkattı. bunları. İsrail'de gel, gelmedi. Dedi ki kızım, İsmail Aleyhisselam'ı söyle eve gelince. Evi güzel. eşi çok güzel ama. Eşiğine sahip çıksın. Peki babacığım dedi. Bildi ki bu kişi boş konuşmaz. Hikmeti vardır, anlamadım ama dedi. Bu hikmet vardır dedi. İsmail sem geldi, özlem var babasına karşı, ama Rabbin göstermiyor hikmet de bunlar halinde. Hemen koştu eve, sordu, bugün birisi geldi mi? Ağlıyor ama kadın, kadın ağlıyor. Konuşamıyor mu Ne oldu? Ne ağlıyorsun? Ah, öyle bir insan geldi ki emzab bugün böyle. Her tarafın nuru berad verdi. Da peygamber. Her tarafın nuru şebeberdi işim yandı ha, ama beladır ya. Ama ilme deversen kanmadı beladır efendim. Ekvaram vasiyeti işte eşi beni söyledi. Eşik bana bağladılar. Ve bundan sonra babasının bu tavşesihan sonra ona yatınca nur ona geçti. İsa'dan baktı. Ha, eşinden nur onda ve anlama böyle. Tabii kadının güzelliği fevkalade olduğu Kadın arakı o nuru taşımaya layık yani. Böyle. O nuru taşımaya layık olacak insan tabii, nuru taşımaya. Mesela bugün bir Kur'an-ı Kerim bile, <gülüyor> kitab insan Kur'an-ı Kerim'i herkese verilmez. Adam sarhoşun biri, ahlakısın biri. Uşu kullanıyor, avuçunu götür Kur'an'ı. mi o mi? Yani i̇nsan bakırışı böylece. Tabii kadın hamile kaldı. Nur ona geçti, hatunu öyle geçiyor, Amerikanca geçiyor ve kadın doğurdu, erkek doğurdu, adını koyular Kaydar, yürüm insan üzerine Adolu Kaydar oldu, Nur ona geçiyor şimdi Kaydar. Yani artık Peygamber edilen bitti artık o yörede, artık beşten iyi insanlara başlaya geçmeye başladı. Kaydar'ın çok özellikleri vardı. kim kimsuna yarış geçemezdi. Hatta mutlaka isabet ederdi. Yani çok özel var kendisinin. Nur ona kalınca, tabii o da gençlik kalınca, ve kızlar ona aşık olurlar kendisine. Annesinin tavsiyesiyle o da birini evlendi. Bu şekilde Nur başladı kondomuna gelmeye Beygurun Hanşo maddeteri adı şerifinde ejadının saydı. 20 tanesinin saydederini saydı. 20 deniz sayfa adnan, adnan en sonu Beygurun saydıkları en baştaki abi Mutlaba'dır. Şimdi nur böyle nesilden nesile abi kabile büyüyünce eski dönemde iki aradığı kable büyüyünce sığmaz o yöreye. Gelendiği kuyu su başlarında, dere başında bir kabri olurdu. Yerler çölü olurdu. O kabrinin hayvanlarına işte kendilerini su yetim olunca iki aradığı kabile bir başa giderdi ve kalırdı. Ne zaman iki aradığının kabile hangisi daha güzelse nur onlara giderdi böylece. Haşim'e geldim efendim. Haşim. Değilir, Haşimiler, Haşimiler, regandımızın babası nedesi olmuş oluyor Haşim. Yani. Abdülmenaf'ı oldu. Haşim. Haşim, babası Abdülmenaf'tı. Ondan oğlu Haşim'e Nur geçti. Nur kim değilse Mekke'de, o da Mekke'nin reisi olurdu. Haşim'e öyle saygın olurdu, hürmetli olurdu, Mekke'nin reisi olurdu. Bu Haşim, Mekke'nin reisi oldu. Allah ekmele bakın Celle Caleh'e. Şamat ticarete giderdi o zaman insanlar tabii. Bu da bir kervanla Şam'a giderken Medine oradı. Yani Diler Meclis'in İsa'yı Medine oradı. Orada bir kız gördüm Medine'de aldı Selma. Bir kız gördü. Kızı aşık oldu şimdi bu. Daha önce evlilik aslında. Bir de oğlu da vardı. eşit adında. Fakat o kızı aşık oldu bu. Şimdi neden? Demek ki Medine'de bir temel olacak. Medine temel. Peygamberimize. Bu tabi bir kızla evlendi. Oradan Şam'a gitti. Fakat Şam dönüşünde bu kafileye, yani karavana konvoya saldırı oldu. Orada bir çatışma çıktı. Orada öldü Haşim. Öldü. Ama o hasreti Selma e hamle kalmış. anne kalmış. Aynı Peygamberimizin durumu gibi oldu. Bu da böyle. Onun gibi oldu. şu doğdu. Adını Şeybe koydu. Şeybe şey biraz geliyor. Anla beyazlık olduğu için Medine'de bu tabi oldu. Haşi varınca yerine Karışı Muttalip. Muttalip Mekke'nin reisi oldu. Aradan yıllar geçti. Medine'den gelen biri Hazır sabit meşhur Hasan eşi onun babası Mekke'ye geldi. Muttalibi gördü. Mekke'nin reisi. Dedi ki ya Muttalip e dedi o Haşimi dedi bir oğlu doğdu ölümünden sonra vedi emre verede adı Şeybe ama de onun gibi misli insan yok midenede çocuk ama dedi yüzü alnı gibi parlıyor dur oraya gitmiş alnı gibi ayın ondure gibi alnı parlıyor o kadar güzel ağırbaşlı dürüst otorite şeribili ahlaklı böyle insan ben görmedim dedi. Onun tabi yeğeni oluyor mutlari şimdi var İşte bir aşk geldi, gideyim onu buraya getireyim diye. Kimse habermedi, bin devresine Medine'ye gitti, giderken karşılarına gördü yeğeni oluyor, şeybi gördü, hemen anladı böyle. Annesine gitti, yani yengesine konuştu. Ondan izin aldı. O da razı oldu. Aldığını deve arkasına koydu. belki girerken o dönemde genelde dışarıya gidenler bir köle alı getirirler. Satmak için belli ya. Kendilerine köle al getirirler diye böyle şey. Bu mutalibin de deven üzerinde kendi arkada bir çocuk. Bunu görenler hala mutalibin bu köle serindiler. Abd krala da geliyor. Oradan adı kaldı Abdur Muhtayıp kaldı. Muhtalebin adı kilise anlamına geliyor böyle. Adı şeyliyken adı Abdur Muhtalebinde ölü adı kalırsa ana kadar. <gülüyor> Nur şimdi Abdur Muhtaleb'de. Amcası Muhtalep ölünce yine bu Kürşet kilise oldu. mekende en sayın kişiden beklenen böyle otorite, teh ağırbaşlı dürüstlük eli açık cömertliği her açıdan örnek bir insan gayet keşişa kendisinin. bir gece Mekke'de Kabe yanında yattı. Çok yatardı Mekke Kabe yanında böyle. Evini yatmazdı bazen Kabe yanında yattı. Rüyasında Sırtından bir zincir Gümüş zincir, beyaz zincir çıtırtığından göğe doğru çıktı zincir. Rüyasında ama net, açık rüya görüyor. Bu zincir sonra ağaç oldu. Ağaç oldu. Bu ağacın dalları bir bütün dünyayı sardı. Meyveler vermeye başladı. Yalnız bazı Mekkeliler elde baltalar bu bir kesme uğraşıyorlar. Mekkelilerin çoğu ağaç yapıştılar. Dadan yapıştılar. Ağacı yapışıyorlar. Mek yerinden bir kısmı da elinden balta bu ağacı kesimle uğraşıyorlar. Hem uyandı. Fakat etkide etkilemişler mi rüyadan böyle? Yani gerçek yok etkiler böyle. Sabah oldu. O anda bilgin anından rüya yürüm yapan birine gitti. Antriyasını. Dedi ki ya Abdülmuttalip ne mutluysan de. Senin neslinden bir dünyaya gelecek. İşte o ağaç o. Böyle peygamber olacak böyle. Peygamber olacak, isten gelecek, bütün dünyayı bu saracak dallar budakları. İnsan bunu yapışacaklar. Yalnız Mekke'lilerin bir kısmıydı bu yanmayacaklar. Yani bunun kökünü katma çalışacaklar böyle. Devşal bunu bu duyunca hemen bu sever. Hanımın bu şeyi görmedi özelliği. Hanımın da bu özelliği Fatıma birinde evlendi. Evlendi. Dur ona geçti. Dur ona geçti. Ondan Abdullah oldu. Peygamberimizin oğlu. Şeyh Peygamber'in babası. Abdullah. Adını verdi kendisine. Verirler. Şimdi Nur Artık yaklaştı. sona doğru geliyor. Akif Efe'nin babasına Nur geldi. Nur onda. Bu Hazreti Abdullah da sanki bakire kız gibi hayalı böyle. Önüne bakar. Kimseye bakamaz. Kimseye tartışmaz. Gayet ahlaklı, sevimli bir insan. Bir de Allah'ın Nur olduğu için de çok daha yakışıklı tabi böyle kızlar artık buna para tekliyor, para. Beni aldı Ertan böyle. dullar buna çok para tekliyorlar, beni elin Bu babamız soğumadan el elemem diye böyle. O kadar itaat babasını da. Şimdi o dönemde el elemek kuaydı. Az evvel bu konuya geçti. Bir de o dönemde el elemek erke erken el ele. <gülüyor> Tabi o zamanlar iş kurmak yok. Yani İşinip kursunu okunu bitirsin, ne şey o zamanlar böyle. yapmakta yok o dönemde. Eğlence anı erdemi genelde babaları evlenir bunlar evvela, genç yaşta. Bu Abdullah Hazretleri yaş yirmi beş o bekar ama bekar evvela. O karışmıyor. Babası Abdullah Muta'lip hem kuruşçın reisi diye. Belki en kişisi, o elinmek istiyor ama tabuda geç bile kaldı diye elinmek istiyor. Fakat hangi kıza buna önerseler işte falan kızlara önerseler, bakıyor o kız da bu liyakati göremiyor, yeteneği göremiyor. Yani Oğluna eş denk küçük, yani denk bulamıyor bunu bulamıyor. Tabi bu Allah'ın takdiri kaderi. böyle onun gönüle gitmiyor. Bir gün hastadır artık kendine artık kendine, kendine kızıyor. Neden böyle karasızım? diye. Otururken bir Kâben'in yanında bir yerde yanında oturan bir toplum. Kendine konuşuyorlar. Kimi konuşuyorlar? Bir kız. Adı Amine. Ve'bin kızı. Konu o aralarında. Yol araya geçiyor şey şu Ve'bin kızı Hamile var ya, de, melek diyorlar kız böyle yani. Eşi zengin yok, böyle. o kadar güzel bir kız. Valla güzel diyen. Abdülmüt Tayyip e buna kadar güzel oldu. Ama gönlü cızırdı, gönlü ki onu ben alayım diye böyle, gönlü böyle. Kalktı oradan ve eve gitti. Bekledi, tam biraz geliyorlar. Kapıyı vurdu. Kim o benim Abdülmüt Tayyip? Aynen açtı kapıyı. Ondan sonra alan başladı. Buyur bakalım. İçere geldi şimdi dedi ki hemen hemen lafa girişti çok otorite de böyle açık konuşuyordu açık sözlüydü ya ve senin kızım olmuş amirim adına var mı var? Bu oğlu abluma abla istemeye geldim ve bir şok oldu içere geldi şok oldu böyle Böyle kene bir gibi şok oldu dedi ki Ferşübanallah bir şaşkın Allah dedi ne oldu? Abdülmü tabir Gece Rüyam'da erdi, o gece Rüyam'da erdi. Dedem İbrahim Aleyhisselam. Dedemiz, dedi onlar, hoştan geliştir. İbrahim Aleyhisselam dedi, eğilmeye geldi. Bana Bu dedi ya ve hep, kızın amineyi, Abdullah ben nikahladım. Sen bunu kabul et, kız ona ver dedi bana. Ben de diyor, artık acaba nasıl tepkiş ettim size. Düşünürken bak sen geldin böyle diyor. Bir sarıldılar, anlaştılar, bize kabul edildiler, nikâh ettiler. Her şeyin tabir kaderle içerisinde, yani ezelde yazılmış bununla, onu öğrenecek. O son peygamber anne olacak, o baba olacak. Bir zamanlama meselesi var, zaman da geldi ve bunlar da evlendiler. O zaman tabi söz ki nişan keselim yapalım, davetiye basalım, şu yok o zaman böyle. Ne ki al dedim, tamam böyle. Al yine böyle. Araba da yok böyle zamanda. Uzaksa devreye giderdi böyle. Yakınsa yürüp giderdi böyle. Yürüp gider bu şekilde O dönemde. Eğlendim kolaydı. Eğlendi bunlar. O gece Nur hastamene valimize geçtiğine intikat Gece böyle ona geçti. Sağabatlar ve ablarının anlattığı yok. Yani normal bir insan dönmüş şimdi böyle. Biraz amelede. <gülüyor> ve yani hamile kalmış olacak ki durana girmiş oldu. Nasıl Abdülmühtenem babası Haşim ana ölü öldüyse Abdülmühtenem birisi aynı kader torunda oldu. Torunda oldu. Buyurdu ki, babası Abdültalip, oğlu Abdullah'a. Anadığı gelin hamile kaldı. ve Oğlum Abdullah, sen de Şam'a git. Çaravan giderken, Şam'a git. Dönüşte Medine'ye uğra. Olurması güzel olduğu mu? Durması Oradan şükrata hurumu al getir buraya. Bari torun onca onunca inşa niyetin verdi. Bir ziyafet vermek, Mekke Mek Mek halka, bütün halkına böyle. Demek ki hurumu yapacaklar. O da peki baba dedi. Yeni evliyken, yani bilinçerek evliyken bunlar bu siyahat ile Şam'a gitti. Dönüşte Medine'ye geldi. Kurum alacaklar. Tabi orada dayı oğulları var ama orada. Çünkü baba Talip oradaydı. Annesi orada ölmüş zamanda. Dayı oğulları vardı. Onlar hem sarı kal kaldı. Bir de hastalandı. Bir de mi Aslan ateşleri gibi yandı, şu bu derken rahmet de oldu orada. Bu hemen gömülüyor da oraya. Acı haber Mekke'ye geldi. Hazreti Amin'e yeni eşi, çok birbirini sevmişler ama, çok birbirini göndüramıyorlar. Daha Özleminde de da gülbet olduğu için de. Acı geldi tabi. Genç han hanım tabi yıkıldı, duğ kaldı. Ve karnı yavrusu var. Babası da tabii o da tabii yıkıldı. Kader bu. Tabii bunların hikmetleri var tabii efendimler. Şimdi Peygamberimizin eğer annesi, babası hep sağ olsalardı yani delikanlı genç zamanında da onun eğitiminde onların etkileri olurdu. Yani o günün kültürü o günün azı gelenekleri onunu aşlamaya çalışırlardı. <gülüyor> Ramonlar diye düşürdü, Allah'ın kontrolünde kaldı. Bir de Peygamber ana karnıken fil olayı oldu. Bu da bir mucize oldu fil olayı. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de fil suresi var. Ermen tekefe diye başlıyor, orada bu konu geçiyor. Yemen'e gelen bir ordu. Yemen devlet o zamanlar Habeşistan'a bağlıydı ama oradan gelen bir ordu komutanlarda Ebrehe denen kişi filleri vardı ordusunda bunlar. Filleri vardı. En filada da Mahmut'tu böyle. Onun inancına göre bu fil olan savaşı kazandı bunlar böyle. Tabi o zaman Yemen bir, bir devlet güçlü bir ordusu var. Bu kabe yıkmak için Mekke'ye doğru gelip yola çıktı. Bunun diyen Mekke'yle hep dağla kaçıştılar böyle. Kaçıştılar. Fakat bu daha yaklaşmadan muhassa denen bir yer var. Orada buna mola vermişti burada. Yani bunlara kuşları gönderdi. Ebabi ile fermihim geçiyor şey orada. Ebabi daha krank bir tür kuşmuş bunlar böyle. Her kuşun ağa bir taş Yedi iki ayağında ama şeyetine karşında iki tane, iki tane taş, üç taş her kuşlar böyle. Ne oldu bu adamlar? Yedi altta bunlara böyle. Taşlar yani kimyasal bomba denenler. Ya bunu yarattı onlar hayatında böyle, kimyasal bomba gibi. Kuş gidiyor böyle altı üzerinden, taş kim mi hesap eder işte? Belir karşına çıkıyor, akına çıkıyor bir tane çıkıyordu böyle. Oradan mahvoldu, helak oldu bunlar. Şimdi bu olay ne oldu orada? Kabe'nin kutsallığı orada kesinlikle simgelendi şimdi böyle. Gerçi Arapların, civarda bütün Kabe'lerin Kabe'nin saygıları vardı ama ne de olsa pek bunu bilemiyorlardı. Yemen gibi bir devlet büyük bir orduyla Eki'ye geldiği halde kimse buna bir ok atmadığı halde böyle kuşların gelmesiyle Ondan burada ölmesi binlerce insan öldü böyle. Binlerce insan öldü. Hatta kokuştu böyle. Leş kokuşurlar. Rabbim büyük kuş gönderdi. o bu deniz atlarında kuşla kuşla atlar. Temizliğinin tabi arası. Kabe'nin kutsallığı var da. Kabe Müslümanların kübrüsü olacak. Haç orada olacak. Bu arada simgelmiş oldu Kabe'nin kutsallığı da. Derken tabii. Peygamberimizin Doğum Gezisi geldi muhteremler. Bunu şimdi okuyayım işte Allah. Süleyman Çelebi'nin verdiğinden nasıl oldu işte Allah. Çok güzel yazmış bunu böyle. Fiyatet bölümünde. Ay olarak Rebül Eber Ay'ı. Yani doğum muhterem. Rebül Eber Ay'ı. Rebül Evvel. Rebül Ahır var. Birincisi Rebül Eber Ahır böyle. Bu ayın 12. gecesi. 12. gecesi. Bağlayan gece. Nasıl inşallah bu yıl Hazreti günü açlamaya geliyor. Bu mübarek ay Peygamberimizle bağlantılı. Hatta Peygamber ayı. Bu ay, Peygamber. Peygamberimiz bu ayda doğdu. 12. gece Karası günü der sabah. Lütfen hiç etti Medine milletiye, Kube bir kubeye gitti. Medine'ye girişi, bir 12 kilo bir ebeli oldu. Onun cuma denk yaptılar. Lütfen vefatı, bir 12 kilo bir ebeli oldu. O güne parasıydı mademler. Parasıydı. Şimdi Türkiye'de 28 Şubat'tan sonra bir bida çıktı mademler. 20 Nisan kutluğum haftası yerden geçti mi? 20 Nisan kutluğum haftası diye bir bidatı seyye, kötü bidat çıktı ben, işte böyle. Dedi ki bidat dinde olmayan bir şeyi dine sokulursa, yani dinde olmayan bir şeye sokulursa dinden bir şey gösterilirse buna bidatı seyye ediniyor böyle. Seyye. Bütün kitaplara bakınız. Kadişi olsun, Siyektaflı olsun böyle, İlmi hadir olsun böylece. Hiçbirine var mı Nisan ayında 20 Nisan'da bir yok mu? Muhtemelen böyle. Yok böylece. Her e bakınız, Peygamber'in doğumu, onunkide bir evvelce böyle. Yani Nisan diye bir şey yok böylece böyle. Zaten Nisan ayı, Roma'nın kullandığı Hristiyan takvimi. Evet, Peygamber'in doğumu 20 sene denk gelebilir Hristiyan takvimine göre, Yahudun takvimi başka ona göre başka birine gelebilir. Çin'in takvimi başka, Japon'un takvimi başka. Yani dünyada çok takvimi kullananlar var. Yahudi İsa'yı da Onun takvimi bak muhtemelen İsa'ydın. Onun da takvimi var kendine göre böyle. Yani her takvime göre farklı birine gelebilir. Ama bir İslam peygamberi din, dinin sultan İslam peygamberi Hristiyan takvimiyle kurtaramadı muhtemelen böyle şey. bidat bu şekilde böyle 12 kere böyle soğuk geçirenler o geceye önem veriyorlar bela. Hatip okurun şu bu oluyormuş ama bir tane sahab olmam derler böyle. İşte okuyormuşlar. Amin altından amin eydür şu vakt ulup aman amin eydür eydür yani diyor. Yunus ya da bu kuşu şey kullanır böyle Çek çiçek, çiçek eydür diye. Yunus Emine kullandığı kelime, Eydür kelimesi. Amine Eydür Emre diyor ki Şubat oldu tamam. Artık o geldi. Şuna buyuruyor Hazreti Amine Valimiz. Ben diyor oğlum Muhammed'ime hamile kaldığım zaman Allah'a seyredim. Hamile kalayım, bilemedim. Diğeri kadınlar gibi bir zahmet çekmedim. Yani bulantı, kusma, şunlar buna hiçbir şey olmadı herhalde. Yarım ediyor. O ben taşıdı, taşıldı. Ben taşımadım ben hadi. Bir de diye gece yattığım zamanlar tabi karısı öldü, garipte kaldı, Dula kaldı. Oğlumdu benim karımda Allah zikhederdi. Son dinlerdim herhalde. Allah zikhederdi. Dinlerdim veli. Yalnızlığımı unutturdu bana herhalde. Bir gece rüyasında diyorlar ki buna, ya amine, sen diyorlar, hayır enama. En hayırlısı insanların hamilesinin doğru zaman adını Muhammed koyuyorlar. Adını Muhammed koydular. Kimse gel, ol hayırlı elam, Vakit tamam oldu diyor. Artık müjde gele, dünyaya gele, ol hayırlı enam. Yani insanın hayırlısı ...yine gelecek. Susudum kadar hayattan kat'ı... böyle hararet bastı böyle. Susuna bir cam dolusu şerbeti. sundular bir cam dolusu şerbeti diye böyle. Hamine bu ailemize, artık doğum ona geldi. yanında birkaç hanım da vardı. Birazcık Safiye. Yani bunun hal halası oluyor. O da dedi. Bir şifa vardı... Birkaç tane kadın da orada bulundular. Daha bu tesadüf değil. Mevlamın takdiriyle göndermesiyle. Orada bulundular. Her birinin gözünden o yapıdan kaldırıldı. O gece oradan. Böyle. Hastamın evi evlerinin merkezi oldu o gece. Mevletlere gelenlere gidenler, hurikazlara gelen gidenler artık onurlar. Bütün yeryüzünü kapladı. Onları, her günleri görüyorlar bunları. Sonra bir cam dolusu şerbeti. Sukaya sadığım, işim Bana diyor, huri kızları verdiler. Huri kızları, bir cam dolusu, onun Mekke'de bardak yoktu da, demek ki getirilen bir, büyülür bir kase, cam büyülür anlamıyla parlak, şefa anlamına geliyor. Denden getirilen bir su. Nasıl sunuyorlar, veriyorlar? ve hem soğuk idi, kardan ak, kardan daha beyaz su. bir de soğuk. Tabii Mekke sıcak yer, onun haraz basmış. Sabah karşı bu olay oluyor da, içi yanmış, hem soğuk hem kardan beyaz diye. Daha iyi şekeri yok Lezzeti de tadı da şekeri yoktu belki, Öyle tatlıydı. İçim anı oldu, cismim nura garg. Onu içtim. Cismim bedenim nura gark oldu. Böyle. Yani nur içten boğdum dağılıp kaldım böyle. Her tanrı oldu böyle böyle. böyle. Her tanrı oldu. İdemezdim kendimi nurdan fark. Nurdan diye kendimi fark edemiyorum ben neredeyim neyim bilmiyorum böyle. Bedenim nur oldu. Her tanrı oldu böyle. Her tanrı oldu. Bütün dünya onun gözüne getirildi. Doğu batı. Cevahir Seram geldi o anda. Cevahir o günkü en doğuda sınıra Belçikan tarafına belki de bir alem diktti yani bir sancak bir şekilde. Bir de Gar tarafına, bir de Kavim üzerine dikti. O kadar o bir tabu o gece meleklere Mevlam izin verdi. Meleklerin bırakın başım ibadetlerinizi habibi onu bekleyen bu sefer melekler ama. tebrik ediyorlar. Yer gök melekleri, cenneti huriler gene değişti. Bir de tebrik ediyorlar ve dünyaya geliyorlar böyle grup gırıp eve emine geliyorlar. Hasan'ın ziyarete giderek kandılar bana. Gelir, akuş, Gelir bir ak kuş kadelere van. Geliyor ak bir beyaz kuş geliyor kanadı dire var, açmış kanadını ve süzülüp geldi böyle işele böyle. Tabi duvar mı anlamıyor böyle. Melek de bu da geldi, arkamız sıvadı, kuvvet değil Bu kuş geliyor, açık kanatları ve süzülü böyle al beyaz kuş geliyor. Hasamın arkasına bir kanadı sıvazlı böyle, kuvvet değil mi böyle? Böyle basıldı. Doğuşat olsun sultan diye. O anda elin doğru mu seharsın böyle? geldi peygamberden. O, o sultan din. Nur'a oldu. Sema vatü zemin. Sema gökler yer. Bir anda nur kesildi. İnsanoğlu onun yaratıldı. Alem onun yaratıldı. Her şeyin özü, meyvesi, her şey ruhu, nuru o. Son peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Yani cennetin de tabi, başı olduğu için. Demek ki bütün melekte bunu kurtardılar. Tebük ettiler. Eve geldiler. D.M. Doğduğu an, zaman Hazreti Safiye Validemiz benim halısı oluyor. O anlatıyor. Doğduğu anda diyor, secceye kapandı. Kapandı diyor. Bir ses duydum diyor. Kulağını verdim. Şunu duydum ver diyor. Ümmeti ümmetiye veriverdim. Ümmetim, ümmetim diyor. Beni, ben, ben. Göbeği kesilmiş Peygamberimizin sünneti olmuştu. Doğum. Göbeği kesilmiş sünneti olmuştu. Hazreti sahibi ki, aldım onu yıkayın dedim diyor. Tabi ki yıkanıyor böyle. Aldım onu yıkamayışı, inser dedim, Safiyonu yıkama. Yıkadık. Ne diyor? Cihanetten kuna getirdiler, İpek'ten. getirirler onu buna sardım. Görüyor? O anda dedisi Abdülmutalib Hazretleri de yine o gece yine Kabe'de yatıyormuş böyle. Bir duyuyor. Ya Abdülmutalib kum kalk. Evine evine git. Amnine evine git. Torun dünyaya geldi. Adını Muhammed koydu ona böyle. O da hemen kalktı. Eve geldi. Ya amine, bir haber var mı? Evdeler. Evet, torun oldu. İşe girdi, şey bir baktı. Başta ağlamaya başladı ve bunu adı da Muhammed olacaktı bu şekilde. Da Anısaten hanıreli görmüştü. Peygamberimizin doğduğu gece dünyada çok olay oldu dünyada olaylar oldu dünyada böyle. Ne kadar put varsa hep düşti devildi bunlar. Ne kadar put varsa başta kabe de vardı o putlar vardı, etrafa putlar vardı. Hıristiyanların kutları vardı. Tek kut hayata kalamadı derdiler. O dönemde iki devlet vardı dünyada. Süper güç. İran yani satan devleti doğru mu imparatorluğu. İran'ın da hükümdarın da sarayında 14 tane kule devrildi. 14 tane kule. Ama geçen devleti böyle. Onların bir kutsal gölü vardı. Gölü diye o göl kurudu. Ateş perisi bunlar ateşleri söndü. Bunlar söndü. Şu olay oldu. O güzel dünyada bir alametler belirdi. Tabii Peygamber Efendimiz'i dünyaya yetim gelen mütealliler, alesemadetleri. Ertesi sabah zaten sabaha karşı Tanrı ağırmıştı. Yani imsaf vakti çıkmıştı. Güneş doğmamış, İkisi arasında böyle. Yani sabah namazın girmişti. Güneş donmamıştı. Tam o zaman Azra Karanat'ta Peygamber dünyaya geldi. Aleyhisselam adetleri dünyaya geldi. Sonra sabah olunca tabi bu Mekke'ye bu duyuldu. Ebu Le'ye'den bir kölesi vardı. Kölesi vardı. O da bunu duymuş, O da bunu duymuş, koştu haberdi Ebu Lebe, haberdi kendisine, müjde müjdeyi gitti. Ya Ebu Lebe kardeşin ablan oğlu dünyaya gelmiş, haberdi. O da onlar sevindi, O da onlar sevindi, O sevindi dedi ki bir daha süt verdi böyle. Adı Süveybe. Yani onun çürüğü vardı. Köle ama çürüğü vardı kendisinin de. Yani sütlüydü. Bir tane süt verdi de böyle. Hemen geldi. İlk tabi annesinin peygamberi, ikinci o emzirdi. Emzirdi. Peki neden böyle oldu acaba? Ebu Le'yef imana gelmedi peygamberimizin. İmana gelmedi. Peygamberin amcası peygamberimiz olduğu halde Hakkında Tevbe geliyorsunuz, gelebiliyorsunuz. Konuya fazla. İmana gelmedi. Zaten buyurdu. Zatel Leheb. Alev babası. O adı Ebu Leheb kaldı. Ölümden sonra bunu rüyada görmüşler. Yalnız da Abbas yani amcası. Onda kardeşi oluyor. Rüyada görmüş, Çok rüyada görmüşler. Bakıyorlar ki Ebu Leheb Aynen bu ayetekinden bildirildiği gibi mezarında yanıyor Alev içerisinde. Alev içerisinde böyle. Vahır zaman böyle. Ah, ah böyle. Fela dedi böyle. Buna kardeşi Hazreti Abbas Hazreti deri o Müslüman oldu tabi. Soruyor abi abi ne bu hal? Nasıl yanıyorsun buna Ah bir. Ah kardeşim ah yandın yandım böyle diyor. mi de yiğitim büyüdü. Onu hakir gördüm. Onu küçümsedim. Kendim uyandı onu büyüdüm. Onu iman edemedim. Şimdi ben yanıyorum böyle diyor. Peki diyor, hiç diyor bir an duruyor musun içini Yakıyor mu devamlı? Hafta bir gün diyor kuşu vaktinde arası günleri ateşim diyor soğuyor diyor. Alevgen var ama soğuk alev, biri Bana yani beni serin Bir de diyor küçük paramlar su geliyor böyle, soğuk geliyor. Bunu emiyorum diyor. Yani rahatlıyorum böyle diyor böyle. Peki bu nedir acaba? diye soruyor. O da bunu söylüyor işte böyle. Bir parası sabahıydı. Kölem, cariyem suyu bana müjdeye geldi. O anda sevindim. Onun doğumuna. Ona sevindim için diyor. Oğlan Rabbim diyor, atını söndürüyor. söndürüyor Süt ver dediğim şey ne de, diyor, abone ol, su veriyor benim. Ben Yine muhtemelenler, Mısır'da, kitabı unutmuşsun tarihin şu anda, tahminim herhalde 500 yıl önce, Mısır'da, bir Yahudi kızı, Mısır'a, yeni geliyor. Orası Yahudi. Bu dışarıdan geliyor, baştan geliyor bu. Mısır'a yavdu kızı geliyor oraya. Yeni evliler şimdi bunlar. Yavdu ikisi karabüyük evliler. Bu yeni gelen gelin bakıyor komşusu Gündüz. Komşusu bakıyor. Komşu bakıyor. Komşesine bir telaş var, bir hareketlilik var. Bahçede süpürüyor, ev temizleniyor, camlar siliniyor, gelen giden falan var. Derken bir koyun kesiliyor, pilav kavruluyor, helvalar ne kavruluyor? Bir teraş var. E diyor, Eğlenmem ne var tabi kendine bu şerefine bakıyor. Akşamdan sonra cemaat geliyorlar. Tabii müsaak memleket, cam açık. Burada merak ediyor bunları işini. Camdan dinliyor bunları. Koyenekim okuyorlar, yıla okuyorlar. Begambes'i çok bol bol da sarbaşe getiriyorlar aleyhissel madretlerine. Bu gelin de İlk defa böyle bir şey görüyor. Kur'an din yok. Allah kelamı da. Oraya gelenler de Allah için gelenler. Allah için gelenler. Müttekif, ehli, ehli ee, tapu insanlar. Onlar gelmişler. O gece ember peygamber doğum birisiymiş. Öyleymiş. O tatlı olmuş oraya. Kon okuyor, ila okunuyor, safça getiriliyor. Hep iş yapıyorlar. Derken sofra koyuyor, yemek yiyorlar burada. Dağılıyor bunlar. Şimdi bu gelin soruyor, korası da gelmiş, o da yanında duruyor evvel. o ikisi konuşmuyorlar. Kore'nin soruyor, bu kadar niye ya, bu akşam böyle bir şey yaptı? <gülüyor> Evlenmeyle bir şey yok. <gülüyor> Bayram değil, selam değil. Ne yaptı? Kore'nin biliyor komşe olduğu için. Ondan on diye peygamberin doğum günü bu gece diyor her zaman bunlar böyle yapıyor, bunlar böyle diyor. Öyle deyince kadın bu etkisine kalıyor. Yatma zamana geliyor, işte yatsak da tabii ilk kulesine ne olur bu aşamadan dokunma. Bana başına dokunma. Diyor. Benim kenarımı bırak diyor. Tamam yatalım beraber yatalım ama diyor. bana başına dokunma diyor. Ben diyor öyle bir hal geldi. Sessiz, sakin diye kendi aleme dağılacağım ben başım öyle kalacağım ben diyor. Ne ediyor? Rakapıyor diyor. Yatıyor. Bu hep aklı öyle böyle. O Kur'an ayet-i kerimle, Kuran sanki bir ayet-i kerimlerle böyle onları okuyor. İlahiyle sarhoş şeymeler. Artık hep konlası onları bir ara uykuya dalıyor. Dalmış uykusuna okuyor. O komşu evinde yine bir telaş var, tekrar rüyasında telaş var. Açılmış kapılar, kapı çıkışmışlar. Birisi bekliyorlar. Bakıyor birinin bekliyorlar. Mesela bekliyor bunlar. Bakıncılar da böyle yola bakıncılar. Buna bakıncılar derken, üç kişi geliyor. Önde biri en nurlu o. Böyle. En nurlu. Sağında biri, sonda biri. Üç kişi geliyorlar. Üç kişi bunlar. Şimdi bu da geliyor. Rüya tarafı geliyor. Şimdi kapıda dış olanlara soruyor. Kim bu gelenler? Ne güzel insanlar bunlar. Ben böyle insan görmedim. Ortaki Peygamber zili açmıyor böyle. Hazreti sağındaki Hazreti Ömer'in soldaki Hazreti Ömer böyle. İse giriyor. Bu şimdi ah şey bir şey. Ah ben de işe girsem de yakından görsem bir sesini duysam ama ben Yahudiyim deysin kendine ben Yahudiyim. Şimdi diyor ki o da ev sahibinden birine ne olur diye bana izin verir misiniz diyor. Acaba da işe girsem diyor. Peygamber beni kabul eder mi diyor. Kabul eder diyor. O diyor bizim mi? Hepsi insan peygamber oldu böyle böyle. Belki de peygamber diyor. Buyur gel diye ben giriyor. Peygamber bizi içeri bir görünüş böyle ağlam başlıyor rüyasında böyle. Diyor ki ya Muhammed ne olur diyor. Beni de ümmetine kabul et. Ben nasıl ümmet olayım sana diyor. Çok günahkarım, Yahudiyim. Ama diyor, affet beni. Ümmeti kabul ederim istedim ben yani bu Ederim ben. Yani buyur bak söyle bakalım bana hadi böyle. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve resulü. <gülüyor> Bunu Peygamber'e söylüyor muhteremler. Hazır ve Hazır Ömer söylüyorlar. Orada bunların cemaatı söylüyorlar. Bu kıza bunu söylüyor, uyanıyor. Abi versulü diye uyanıyor. Uyanıyor ama başka alemde. Geçmiş ama işi İşi, aşk üstü bir şey böyle. Tek aşk iş yanıyor böyle. O kadar heyecanlı aşk yanıyor böyle ağlamaya başlıyor. İşin içti sessiz. Ağlıyor. Ağlıyor, yatakta ağlıyor. Altına geliyor, işte altına geliyor. Elhamdülillah, ben şimdi üstüne oldum diye. Ben, ben şimdi üstüne oldum. yağdı, battım Üstüne oldum. Ama eşim şu yağdı. Acaba nikahımız ne oldu şimdi? Bilmiyor tabii. Nikahı ne olacak böyle diye. Acaba ben onun işte haram mıyım? Nikahı korktum acaba din değişince. eşine dokunmasın derisi afi de hafif aralık yapıyorlar böyle aradığı ikincisinde, dokunmasın derken sabah ben gideyim, öğleyim ben diyor, eğer nikah düşüyorsa diyor, ben aradayım bundan böyle. O anda, korusu da ağlıymış en vakti. O da rüyayı görmüş böyle. O da rüyayı görmüş, o biletmemiş de buna. O fark ediyor. Fark ediyor, benden korkma, kaçma diyor, ben de Müslüman oldum böyle diyor. Böyle. Ben rüyayı ben de gördüm böyle, diyor, böyle. Hemen kalkıyor ikisi ikisinin ağlaştığı muhtemelen. ikisi böyle. Öyle ağlaştığı Şimdi şöyle hepiyorlar, ah olsa da müftiye gidelim de müftiye İstanbul'da işte ne gerekiyor acaba? Yani bir var mı, bir bürokrasi bir şey var mı acaba? Bunlar böyle diyor böyle. Yani bilmiyorum tabii bunun nasıl olacağını. bu böyle diyorlar böyle. Tabii sabah oluyor. Hemen kahre, müftiye gidiyorlar. Diyorlar durum böyle. Müslüman olacağız böyle diyorlar. Müftü ağlıyor. Müslümansın elhamdülillah böyle diyorlar. Hem siz müstünsünüz böyle diyor. Ki peygamberin önünde İslam'a gelmişsiniz bak Siz peygamberin sahibi olmuşsunuz diyor. Mali sahibi olmuşsunuz diyor. Ben üstünsünüz böyle diyor. O da hem tekrar ederek dile mi diyor? İslam oluyorlar. Demek ki bir kimse bak Ebu diye bir kafir. Hakkında kusur eden bir kafir. Peygamberin hem de kafir iken bakın. O zaman bu perişte böyle. Müşrik o zamanlar. O durumdayken peygamberimizin doğumuna sevindiği için veriyor at, onun ateşini. O an bir serin etmiyor muhtemelen Caresine köy onun emrinde. Bir süt ver dedi. O süt suya dönüşüyor. Soğuk. Fatıl su oluyor. Alıyor parmağına. Ve böyle. Bak bunlar, bunlar da böylece derin doğum gelisi. Bu dönemler. Ne yazık ki çok ama çok süre geçiyor. hırsan yılbaşıları, onları istersen doğum onlara göre Ayılar Aylar kalay bileniyor. Haftalar kalana canlanıyor. Haber. Günler kaldı mı artık, yılbaşı yılbaşı yılbaşı diye. Kumarlara, biletleri, içkiler, şunlar bunlar, yılbaşı yiyecekleri şunlara bunları kadar bir şaşalı, görkemli oluyor. İslam ülkesinde hırsı adeti, kültürü. Sarı mutluluklar böyle. Şuruklarımı sorsak, Peygamber'in doğumunu ne zaman bilemezdim mutluluklar böyle. Hatta bizler de yani yana bakmasak biz bunun farkına varamayalım. Yani. Ki Peygamber'in doğumunda bütün alem ikirap etti. Alem değişti. Yer gökü değişti. nuru ufak oldu Melekler birbirine tebrik ediyorlar. Benim doğumumda haberleşiyorlar. Onun önünden cennet yaratıldı. O tek bir şefaçımın aleyhisselaması şefaçımın. Bunun iş adı cemaatimiz inşallah önümüzdeki pazar günü akşam oluyor bu yıl. O, olmuş oluyor. 12 Ocak'ta olmuş oluyor. Şimdi inşallah bunun hazırlığına başlayalım. Birbirimize tebrik edelim. Mesaj çekelim. bunda kutlayalım bunları. Ve o gece İşi yapan kâşal muhtemişler böyle. Rabbim, Peygamber Şeba'nın hepsinin evini nasip etsin inşallah. İşte Onlar ben evet. evet. aleyhisselatü denilir. i̇llâtal